Allah yolunda savaşanlardan bir savaşçı atı ile ilç adında bir kafiri öldürmek için ona hücum eder. At onu öldürmekten aciz kalır. Sonra kafiri öldürmesi için atı yalnız olarak salar. At yine kafiri öldüremez. Sonra atla ikinci, üçüncü defa ona hücum eder. At yine onu öldüremez. Gazi ilci öldüremediği için mahzun ve müteessir olarak geri döner. Çadırına girip uyur. Atı başının ucunda durur. Adam rüyasında güya atı onunla konuşuyormuş gibi şöyle görür. Onu öldürmediğim için bana sitem ediyor musun? Ama dün bana yiyecek alırken adama geçmez para verdin der sahibine. Adam uykusundan uyanınca hemen gidip atına yem almış olduğu adamı bulur ve ona vermiş olduğu geçmez parayı alıp geçerini verir